Daha sonra hükümdar orada hazır bulunanlara önemli açıklamalar da bulunmuştu. Şimdi kendisi bile istese de bu zenginlikleri yeniden ele geçiremezdi ama ölümünü açıklayacak insanüstü bir kişisel olayı anlatan ve kendisinin de bilmediği bir büyülü tümce her kusursuz söylenişinde parmaklığı geçici olarak açabilecekti. Gelecek yüzyıllarda yalnızca bir kez ortaya çıkışı ya da beklentisi bu gömülerin desteğini gerektirebilecek büyük genel yıkımlar olması durumunda Juel ardıllarından birini bir düş aracılığıyla gizemli sözü açıklama yeteneğine kavuşturacaktı. Nice gözü pek kişi dönem dönem girişecekti denemeleri. Girişsinler de bu önemli maden yatağını kesin kapatılmanın kendisini daldıracağı zorunlu unutuluştan kurtarsınlar diye önceden bildiriyordu Susam'ın tözünü. Bir ay sonra gezisini bitirip Gloyanic'e dönünce Juel yıllarla ve şanlarla yüklü olarak duru bir gecede öldü ve birden gökyüzünde yeni bir yıldız ışıldadı. Halk bunda kısa bir süre önce ölüm saati konusunda öngördüğü şu doğaüstü oluntuyu görmüş, beklenmedik yıldızı büyük ölünün sonsuza dek ülkenin yazgısına göz kulak olmaya hazır ruhu olarak selamlamıştı. Yeni hükümdar Joel'in hırslı oğlu donuk yeşilin uçsuz bucaksız zenginliklerine verebilecek sözün neyi dile getirmesi gerektiğini bundan böyle bildiğinden büyülü parmaklığın önünde ölmüş kralın göklerdeki yıldıza dönüşmesine birbirinden değişik binlerce biçimde dile getiren nice özlü söz söylemişti. Ama doğru söze erişememişti çünkü kapılar hep kapalı kalmıştı daha sonra gerçekleştirilen benzer girişimler de her zaman boşa çıkmıştı. Kurmelen işte bu ele gelmez tümceyi gördüğü düşte Juel'in ağzından işitmişti. Onu da bunu söylemeye ülkenin üzerinde asılı duran tehdit dolu siyasal fırtına yetkili kılıyordu. Kurmelen donuk yeşilin eteğinde araştırmacıların yüzyıllar boyunca ancak yaklaşmakla kaldıkları şu sözcüklerle söylemişti bunu. Yanar Juel gökte yıldız. Parmaklık iyice açılmış konuk geçip yeşil mağaraya girdikten sonra da kapanmıştı. Joel'in buyruğuyla Kurmelen tacının tüm altınını buraya saklamıştı. Bunu neden istediğini biliyordu. Bunca zaman sayısız çabalara karşın girilememiş olan bu mağaradan daha güvenli bir sığına nerede bulacaktı? Sonra bir entrikacının deneye deneye doğru susamı bulması durumunda bile mağarada eritilerek biçim değiştirmiş somun hiçbir biçimde kendilerinden seçilmediği sayısız külçenin bulunması da korkulan zorbalığa karşı bir güvence oluşturmaktaydı. Gerçekten de halkın tapınca açısından ancak tartışmaya gelmez biçimde onun ilk altınından yapılmış ata tacını giymiş bir alın kral alnı olabilirdi. Ya ama... Bu saygın külçe kendisiyle aynı olan öteki külçelerden nasıl ayrılacaktı? Kurmelen yeşil mermerin tek başına duran bir kitlesinin yüzeyine yarı yarıya girmiş, uzun bir taşı fazla zorlanmadan çıkarıp kusursuz bir oyuk elde etmiş, ağır ve değerli nesne de buraya tamamı tamamına girmiş, böylece mağaranın yeşil mermerinin her yanına oturmuş binlerce altın örneğiyle aynı görüntüyü sunmuştu. Ama külçenin fazla sıkı bir belirsizliği de bir gün ona kendi alnı için bir krallık tacı biçimini vermeden önce yatsınmaz bir belirti desteğinde neredeyse tanrısal kökenini kanıtlamak zorunda kalacak olan Hellu için her türlü hükümdarlık olasılığını ortadan kaldıracaktı. Kurmelen hep Joel'in buyruğu doğrultusunda hançerinin ucuyla mermeri ancak çok hafif bir biçimde çizerek yeşil kitlenin düzdüğü üzerine imzasını atmaya girişmişti. Başlangıçtan beri Kerlo kralları önemli vaatlar üzerine kendi adları yerine ego sözcüğünü koyarlardı. Bu da her birini hükümdarlığı süresince her şeyin hem kaynağı hem varış noktası olan yüce ben durumuna getirerek saygınlıklarını güçlendirirdi. Yazıyla tarih bu hecesel tek biçimliliğin sakıncasını her parçada söz konusu hükümdarı iki kez belirterek giderirdi. Kurmelen böyle bir durumda, önde gelen imzasını seçmekte duralamadan, alışılmış egosunu kazımış, sonra tarihe atmış, yazıyı ince bir kum tabakasıyla örtmeyi de unutmamıştı. İçeriye girişinde de bile bile en karanlık bölüme gelmiş olan kral, bu son önlemle beklenmedik bir şans sonucu gerçek susamı söylemeyi başarmış olan her türlü habersiz araştırıcı için yazıta bağlı belirtinin bulunmasını, Neredeyse olanaksız kılıyordu. Kurmelen çıkmak için parmaklığı dört güçlü sözde yeniden açmış, hemen sonra da parmaklık arkasından kapanmıştı. Gezisinden dönünce kitlenin önünde ama hiçbir ayrıntı vermeden Somun şimdi eritilmiş olarak Ruel'in düşünde kendisine giriş parolasını vermiş olduğu donuk yeşilde bulunduğunu bildirmişti. Halkın geleceğe inancını sürdürebilmek için yitirilmesi kendisine tehlikeli bir umutsuzluğa gömecek olan kutsal altının gelecek krallara gene onayını vermeye hazır olduğunu bilmesi gerekirdi. Kurmelen ölümün elini şimdiden üzerinde duyduğundan Joel'in buyruklarını çabucak tamamlamıştı. Juel sayısız ek öğütlerle ona hiç korkmadan zorunlu evrensel gizdeş görevini yerine getirmek üzere Lökiyek adında birini sarayın soytarısını seçmesini söylemişti. Lökiyek tek gözü kör ve çok çirkin bir adamdı. Herkesin alay konusu olan kaba görünüşünü daha da abartmak için çapkın delikanlılar gibi her zaman pembeler giyer ve yanıtları nükte dolu bir adam olarak gülünç görünüşü altında Krala içtenlikle bağlı, dürüst ve iyi bir ruh saklardı. Kurmelen başlangıçta böyle bir seçime şaşmış ama düşününce Joel'in bilgeliğine hayran kalmıştı. Lökiyek, herkesin gözünde büyük bir gizin saklayıcısı olarak seçilmeye yaraşmayan, aşağılık ve maskara bir adam olarak herkesten daha güvenli bir vekildi. Üstelik kendisini konuşturmaya yönelik her türlü ısrar ya da dayatmadan uzak olacaktı. Kral, hiçbir şeyi gizlemeden soytarıya parmaklığı açtıracak sözü, ünlü külçeyi ve inandırıcı imzanın varlığını açıklamıştı. Eyleme geçme zamanı gelince, Hello, hükümdarlar ve tanrılar soyundan bir kız olarak, Loki Ek gibi sıradan insanlardan esirgenen şu göksel göstergelerden biriyle uyarılacak, kendi istemiyle gelip tek gözü kör adamı bularak gizini isteyecekti. İstem dışı bir ilgi belirtisi ya da bir cömertlik gösterisi zamansız bir biçimde çevrede kuşku uyandırmasın diye garip gizdeşin varlığı öksüz kıza ancak o gün Lökiekin bile bilmemesi gereken bir yolla belirtilecek, Lökiek şimdilik uzun ve edilgen bir bekleşi sürdürecekti. Kurmelen Soytarı'yı gönderdikten sonra kızına ayrılmış oyuncaklar arasından pembe giysili bir bebek alıp bir gözünü çıkarmıştı. Kraliçe Pülevenek gebeliği sırasında hiç kimseden yardım almadan görkemli bir mavi minder işlemişti. Bu minder düşündüğüne göre beklediği çocuğu kalkış gününe kadar yatağında onun yanında tutacaktı. Kurmelen öteden beri Hello'da zavallı annenin ölümün baskınına uğrayıp da kullanamadığı bu değerli anıya karşı bir saygı uyandırmaya çabalamıştı. Kenar dikişinin bir bölümünü açarak bebeği tüylerin en derin yerine sokmuş, sonra da bir oda hizmetçisine bir kazadan ileri geldiğini söyleyerek açık yeri dikmesini buyurmuştu. Kral Ello'ya tanıksız olarak ve konuşmanın gizini saklaması konusunda kendisini uyararak, mavi minderin içinde bir armağanın kendisini beklediğini, armağanı ancak göksel bir buyruk üzerine inceleyebileceğini bildirmişti. Kurmelen sonuna dek her konuda Juel'in buyruklarını yerine getirmekten başka bir şey yapmamıştı. Onun öngörümlü sezgisini kendi kendine övüp duruyordu. Gerçekten de göksel uyarıyı ancak düşmanlarına karşı yaşla silahlandıktan sonra alacağından hello yüce kökeni nedeniyle yitirilme tehlikesi bulunmayan minderin içini araştırınca tutarsız bir biçimde olgun bir hanıma sıradan bir oyuncak armağan edilmesinde bir simge aramak zorunda kalacaktı. Sonunda pembe giysisiyle eksik göz durmadan çalışan kafasında ister istemez soytarı Lokiyek'i canlandıracak böylece gidip onu sorguya çekecekti üstelik iğrenç bir biçimde baskıcı olan akraba prensler daha çocuk ve zayıf olan hello'dan mavi minderin gizini koparsalar bile beklenecek belirtinin öylesine temel açıklanışına değin armağanın görünüşteki tümlüğü göz önüne alınınca dayatmalarına bir neden olmadan kuş tüğünün içinden umulan değerli belgeden yoksun olarak alıcının yaşına öylesine uygun tuhaf ve gülünç bir bebek çıkması yalnızca armağanın çekiciliğine akıllıca bulunmuş bir gizleme yerinin beklenmedikliğiyle iki katına çıkarmak isteyen bir babanın içten hevesini ortaya koyuyormuş gibi görünecekti. Ele gelir bir tutarlılığı bulunmayan Nesne hiç kuşkusuz Hello'ya geri verilecek, o da o sırada bebeği oyunlarında kullandıktan sonra daha sonra göksel belirti ortaya çıktığı gün birdenbire mindere araştırma saatinin geldiğini düşünecekti. Hemen arkasından armağanın çocuksuluğunun gençliğinin çiçek uyuşmadığını görünce verimli düşüncelere dalacak ve oyuncağın iki belirgin özelliğini anımsayarak kendisine çabucak Lökiyek'e yöneltecek olan istenen yaklaştırmayı yapacaktı. Kurmelen kısa bir süre sonra ölmüştü. Kardeşleri Hellon'un küçüklüğünden yararlanarak değişik yanlara bölünmüş, her biri iktidarı kendisi almaya çalışarak iç savaşı başlatmışlardı. Ama somu yeniden oluşturacak kutsal altın olmadığından aralarından hiçbiri kendine kral olarak benimsetmeyi başaramamıştı. Bundan böyle krallık külçesinin barınağı olarak daha da büyük bir çekicilik kazanan donuk yeşilin bükülmez parmaklığını açabilmek için boşu boşuna yeni sözler denenmişti. Helloda, amcalarınca babasının bir amaca götürebilecek bir açıklamasının olası saklayıcısı olarak soru yağmuruna tutulmuş, ama gizini tümüyle saklamasını bilmişti.